İş ortamındaki performansla belirgin bir düşme görülürken, iş yerindeki çalışma arkadaşları da kişinin paniklerine bağlı olarak hissettiği gerginliği fark ederler. Sen değiştin ya da eskiden sen daha neşeli bir insandın, şimdi ise daha gerginsin. Ya da sen eskiden mutluydun, şimdi daha sinirlisin gibi yorumlar yapabilirler. Kişinin amirleri de ...paniğe bağlı olarak hissettiği kaygın hali, bazen fark ederken bazen de kişiyi daha sinirli, daha öfkeli olarak algılaya İş arkadaşları ve amirler panik bozukluğunun ne olduğu konusunda bilgi sahibi olduklarında daha isabetli ve daha yararlı bir yaklaşım sergileyebilseler de... ...panik halinin iş yerindeki diğer insanlar tarafından fark edilmesi panik bozukluğu olan kişinin daha da gerginleşmesine ve korkusunun biraz daha artmasına neden olur.